Tendir buyuruyor aleyhissalatü vesselam Ve Buna bağlı olarak biliyorsunuz Tecbit Kur'an-ı Kerim'i Daha güzel okumak için öğren e, Konulmuş bazı Kurallardır tecbit kurallarıdır e, Ve daha güzel okunması Açısından e, Bilinmesi gereken bir ilimdir. Evet Evet Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ala Ve salatu ve selamu Alâ nebiyyina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd harf med Ne demektir? harf med Kardeşlerim uzatma Manasına Uzatma harfi manasına gelmektedir. Harfi MET yani MET harfi uzatma harfleri üç tanedir. Elif, VAL ve Y harfleridir. Peki bunlar ne zaman harfi MET olurlar? Yani ne zaman uzatma görevini yaparlar? Bunun için kardeşlerin bazı şartlar vardır. Birincisi VAL harfi harfimet yani uzatma harfi olabilmesi için kendisinin sakin kendisinden önceki harfin harekesinin de ötre olması gerekir. Tıpkı yazuru, Yasûlu ve Yakûlu misallerinde olduğu gibi. Birinci misalde yani Yezûru misalinde Vav harfi hareketsiz olarak gelmiş. Kendisinden önceki harf olan Z harfi de ötreli geldiği için ne yapılmıştır? Z harfi bir elif miktarı. Yani işaret parmağımızı yukarı kaldırıp indirinceye kadar. Yani bu da yaklaşık bir buçuk bir, bir buçuk saniye bir e, saniyelik bir zaman demektir. Ne yaparız? O harfi bir elif miktarı yani bir buçuk saniye miktarı kadar uzatırız. İkinci misalimizdeki ya su mu örneğinde olduğu gibi yine bir elif miktarı uzatırız. Neden? Çünkü vav harfi hareketsiz olarak gelmiş Kendisinden önceki harfin harekesi de ötreli olduğu için sat harfini yani ya derken sat harfini bir elif miktarı ne yaparız çekeriz yani bir buçuk saniye kadar sat harfini çeker ve ya suumu şeklinde okuruz. <gülüyor> Aleykümselam sun salamallahumallah. Üçüncü misaldeki Yakovlu da olduğu gibi Yine Vav harfi hareketsiz olarak gelmiş, kendisinden önceki harfin harekesi de ötreli olduğu için ve ne yaparız ya misalinde de af harfini bir elif miktarı çekeriz. Evet kardeşlerim ikinci harfimet olan met harflerinden olan y harfi de yine böyledir. Y harfi sakin olarak gelir. Kendisinden önceki harfin Harekesi de esreli Olarak gelirse Y harfi de ne yapılır Yani kendisinden önceki harfe Bir elif miktarı Uzatılır Tıpkı şu misallerde Olduğu gibi K ile Kide Mile Ve zide Birinci misalde Yani K ile misalinde Kardeşlerim Y harfi hareketsiz olarak gelmiş. Yani üç harekeden üstün, ötre ve esre gibi harekelerden hiçbir tanesi gelmemiş. Yani hareketsiz olmuş. Kendisinden önceki harfin harekesi de esreli geldiği için ne yapılmıştır? Kendisinden önceki harf bir elif miktarı uzatılmıştır. Yine ki de misalinde olduğu gibi y harfi hareketsiz olarak gelmiş, kendisinden önceki harfin harekisi de harekesi de esre olduğu için bir elif miktarı yani ki de derken kef harfi bir elif miktarı uzatılmıştır. Yine ile misalinde olduğu gibi y harfi hareketsiz olarak gelmiş. Kendisinden önceki harfin harekesi de esreli geldiği için ne olmuştur? Bir elif miktarı uzatılmıştır. Son olarak da zide misalinde olduğu gibi y harfi harekesiz olarak gelmiş. Kendisinden önceki harfin harekesi de esreli olarak geldiği için ne yapılmıştır? bir elif miktarı uzatılmıştır. Üçüncü harfimet olan elifte harfimet olabilmesi için kardeşlerim kendisinin hareketsiz olarak gelmesi kendisinden önceki harfin de harekesinin üstün olması gerekmektedir. Kane, Zara ve Kale misallerinde olduğu gibi. Kane misalinde Elif hareketsiz olarak gelmiş, kendisinden önceki harfin hareketi de üstün olarak geldiği için ne yapılmıştır? Bir Elif miktarı uzatılmıştır. Yine Zara misalinde olduğu gibi yine elif hareketsiz olarak gelmiş. Kendisinden önceki harfin harekesi de üstün olarak geldiği için Z harfi bir elif miktarı uzatılmıştır. Ve yine Hale misalinde olduğu gibi elif harfi hareketsiz olarak gelmiş ve kendisinden önceki harfin harekesi de ötre geldiği için bir elif miktarı Yani yaklaşık bir buçuk saniye kadar Uzatılması Gerekir Evet kardeşlerim Hemze Niye denir Hemze kardeşlerin hareketi olan elif Manasına gelir yani elif harfinin üstün, esre ve Ö yani e, i ve u şeklinde okunuşuna, yazılışına hemze denilmektedir. Sükun ne demektir? Sükun, harekesi olmayan harf demektir. Tıpkı e, et, ve en misallerinde olduğu gibi. Şedde ne denir? Şedde bir harfin iki defa okunması demektir ki bunun birinci sirisi sakin yani cezimli. ikinci harf ise nedir? Harekelidir. Bunun harekesi fark etmez. Yani üstün esre ve ötre olabilir. Tıpkı ilme Misalinde Olduğu gibi Müm harfi nedir? Şebdeli olarak gelmiştir Ve birinci Müm harfi cezimli ikincisi ise nedir? Harekelidir Mütte tabi ne demektir? Mütte tabi kardeşlerim Bir harfin Normal olarak uzatılması Manasına Gelmektedir Harf-i ne zaman olur? Bir kelimede harf-i olan val, ye veya elif harflerinden biri bulunup da sebebi net denilen hemze veya sükundan biri bulunmazsa o zaman netli tabi olur. Tıpkı ebeden ta -ha, kelimeleri ve towadan kelimesinin vav ve d harfleri ve yine elif lam ra daki ra kelimesi harfi ile hamin kelimesinde ha harfi gibi ta ha kelimesinde kardeşlerim ta ve he harflerini çeken Met harflerinden gizli bir elif vardır. Biliyorsunuz Taha suresinin ilk e, ayeti Taha diye başlar ki Burada hangi bir sebebi Met yoktur. Bu yüzden Metli tabi olur. Yine ebeden kelimesinde kardeşlerim Burada dal harfini çeken net harflerinden gizli bir elif bulunup Sebebiyet bulunmadığı için Meddi tabi olmuştur ki ki Bu şekildedir Peki meddi tabi ne kadar uzatılır? Bir elif miktarı Yani daha önce dediğimiz gibi Bir parmak kaldırıp indirecek kadar Ne yapılması gerekir? Uzatılması Gerekmektedir kardeşlerim Yine dediğimiz gibi bu Yaklaşık bir veya Bir buçuk saniyedir Derslerimizde kardeşlerim bir elif miktarı dediğimiz zaman anlamamız, anlamamız gereken onun bir veya bir buçuk saniye kadar uzatılması manasına gelecektir. O yüzden derslerimizde hep bir elif miktarı veya dört elif miktarı veya altı elif miktarı e, çekilir lafızları ne yapacağız? Duyacağız. Bir elif dediğimiz zaman bir elif miktarı onun bir veya bir buçuk saniye uzatılması manasına gelmektedir kardeşlerim. Evet. İkinci dersimiz kardeşlerim. Middi muttasıl ne demektir? Middi muttasıl kardeşlerim kelime olarak bileşik bitişik uzatma manasına gelmektedir. Peki meddi muttasıl ne zaman olur? Harfiyyiden sonra sebebiyet hemze olup ikisi bir kelimede bulunuysa meddi muttasıl olur. Evet kardeşlerim ve bunun uzatılması vaciptir ve dört elif miktarı uzatılması gerekmektedir. Tıpkı şu misallerden olduğun gibi İl-e-ce-e U-be-i-ke C-e e u be i E c e su e Bu misallerde kardeşlerim dinlediğiniz gibi İ, B, C, E Misalinde olduğu gibi 4 elif miktarı uzattık Yani yaklaşık 4-5 saniye kadar O kelimeyi ne yaptık? Uzattık Uzatmamızın sebebi nedir kardeşlerim? Buna metni muttasıl denir ki Harfi etten sonra Hemze yani harekeni elif gelmiş ve ikisi bir kelimede bulunduğu için bunu dört elif miktarı uzatmamız nedir? Vaciptir. Yine Ula ike misalinde olduğu gibi. Harfi nottan sonra hemze gelmiş yani harekeli elif gelmiş. Ve ikisi de bir kelimede aynı kelimede vuku bulduğu meydana geldiği için ne yapılmıştır? dört elif miktarı uzatılmıştır ki bu vaciptir. Yani muhakkak uzatılması gerekir. Üçüncü misalde G E yine dört elif miktarı uzatılmıştır. ki harfi olan Y harfinden sonra ne gelmiştir? Hemze gelmiştir ki aynı kelimede vuku bulduğu için Dört elif miktarı uzatılması vaciptir. Yine su-e misalinde olduğu gibi harfi metten sonra ne gelmiştir kardeşlerim? harfi sonra sebebi net, hemze olup her biri ayrı ayrı kelimelerde bulunursa buna ne denir? netli nüfasın denir. netli nüfasınla birbirine benzer kardeşler Her ikisi de. Harfi sonra hemze yani hareketi elif gelir. Yalnız ee, ikisi arasındaki fark kardeşlerim muttasıl yani bitişik olan e, metni muttasıl da hemze her, e, nedir? bir kelimede meydana gelir yalnız metdi muttasıl dediğimiz zaman ikisi farklı farklı yani metni harfi met ile hemze yani harekeli elif nedir? farklı kelimelerde bu bulur bütün elakisi, yani uzatma olarak nedir? Bilersek bir elif miktarı, bilersek ise dört elif miktarı ne yapabiliriz? Uzatabiliriz. Mütte muttası ile, mütte muttasın arasındaki fark uzatma açısından nedir? Mütte muttası dört elif miktarı uzatmak vaciptir. Mettimun fasılığa geldiğimiz zaman Bir ila Dört elif miktarı arasında Ne yapabiliriz? Uzatabiliriz Kardeşlerim Bu nedir? Bize kalmıştır. Dilersek bir elif Miktarı uzatırız. Dilersek Dört elif miktarı Uzatırız. Tıpkı şu misallerde Olduğu gibi Ye Eyühe Dört elif miktarı uzatabileceğimiz gibi Ya eyyühe Bir elif miktarı da ne yapabiliriz? Uzatabiliriz. İmmi Ehafu Yine bu misalde olduğu gibi Dört elif miktarı uzatabileceğimiz gibi Bir elif miktarı da ne yapabiliriz? Kardeşlerim Uzatabiliriz. Ümmi üçüncü misalde İlallâhi Burada Harfi etten sonra Hemze gelmiş Ve ikisi farklı kelimelerde meydana Geldiği için nedir <gülüyor> Meklümün fasıl vardır <gülüyor> Ve dönersek bir Dönersek dört elif miktarı ne yapabiliriz Çekebiliriz Yani İlallâhi şeklinde okuyabileceğimiz gibi tu bu ilallah şeklinde bir elif miktarı uzatarak da ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Dediğimiz gibi metnin unfasın dört elif miktarı çekmek vaci iken metnin unfasını dilersek bir, dilersek dört elif miktarı çekme konusunda nedir? Seçme hakkına sahibiz kardeşlerim. Evet. <gülüyor> evet. Met olarak yani çekme harflerinden bir tanesi de metli lazımdır kardeşlerim. Bu ne demektir? Harfin metten sonra gelen sebebi met, sükuni lazım olursa metli lazım olur. Sükuni lazım ne demektir? Yani vurulduğunda ve geçildiğinde sabit olan nedir? Sükuna denir. Mekde lazım kardeşlerim dört çeşittir. Birincisi Mekde lazım kelime-i musakkale yani şebdeli idganlı kelimedir. Bu ne demektir kardeşlerim? Harfi neden sonra şebdeli bir harf gelirse buna meddi lazım kelime musakkale denmektedir. Tıpkı şu müsallerde olduğu gibi veledallim elhakta te'mirin Müsalimizde yani vəlat dali müsalimizde kardeşlerim harfimet bat vəlat derken bat harfi olup onu çeken elif yani harfimet nedir sebebi met ise şebde olan namın sükumudur. Buradaki sukun, sukunu lazım olduğu harfi med'den sonra sukunu lazım olan lam'ın sukunlu geldiği. ve de şeddeli yani idgamlı bir kelime olduğu için muktul lazım kelimeyi musakkale olmaktadır. Diğer misallerde de durum nedir? Aynıdır kardeşlerim. İkincisi ise muktul lazımın ikinci çeşidi ise kelime mukassafedir. Tıpkı el-eame misalinde olduğu gibi. Buradaki harfi met, hemze hemzeyi çeken elifi mukaddar yani gizli bir eliftir. Sebebi net ise lam harfinin sükonudur. Lam'ın sükonu sükonu lazımdır. Harfi netden sonra sükonu lazım geldiği ve şeddesiz yani idramsız olduğu için medd lazım kelimeyi muhafife olmaktadır kardeşlerim. <gülüyor> evet. Bütün bu iki misallerde de kardeşlerin medd lazımı genel olarak 4 elif miktarı çekmek vaciptir kardeşlerim. Medd lazımın üçüncüsü ise medd lazım harfin musakaledir yani şeddeli idgamlı harftir. Bunlardaki misalde tıpkı şu örneklerde olduğu gibidir. Elif sad. Ve yine elif misalinde olduğu gibi ve yine Hasim Misallerinde Olduğu Gibi Kardeşlerim Buralarda Mütbe Lazım Harfi Müsakkale Vardır Ve Yine Dört Elif Miktarı Çekmek Vaciptir Elif Lan Misalinde Mütbe Lazım Olan lam Harfidir Bu Harfin Okunuşu lam Olarak Yazılır Ki Lan Kelimesindeki Harfi Net lan'ı çeken elif harfidir. Sebebi met ise nim harfinin sükunudur. Harfi metten sonra sükunu lazım bulunduğu için met de lazım olur. Lam harfinden sonra lam harfinden nim harfine geçerken sanki şiddetle yani idham meydana geldiğinden harfi musakkale denmiştir. Bundan dolayı Eliflanin kelimesindeki lam harfi harfi mübir tezvit kurallarına göre net lazım yani harfi musakale olur. Evet kardeşlerim. Bu misallerde yani eliflanin qasim. elif miktarı çekmek vaciptir kardeşlerim ki buna lazım harfi musakkale denmektedir kardeşlerim. Evet. Meddi lazımın dördüncü çeşidi ise meddi lazım harfi muhaffefedir. Yani gezimli idgamsı idgamsız harflerdir kardeşlerim. Yine burada da ee, yukarıda olduğu gibi harfi musakkareyle olduğu gibi misallerimiz gene nedir kardeşlerim? Aynıdır. Yani elif lam mim sad ha mim lam ra Bu misallerde de kardeşlerim nedir? Harfi eee lazım vardır yani harf-i vardır. Bunlarda da dört elif miktarı çekmek nedir? Vaciptir kardeşlerim. Ee, bu dört misalde olduğu gibi yani meddi lazım, kelime-i musakkale, kelime-i ve e, harf-i musakkale ve harf-i muhafife nerede olduğu bütün bu misallerde yani meddi lazımlarda kardeşlerim nedir? Dört elif miktarı çekmek vaciptir. Örnekleri sırasıyla tekrar hatırlayalım. Birincisi nedir lazım? Kelimin müsakkale de Veleddelmin Elham Bu hiç misalde de kardeşlerim nedir? Dört elif miktarı uzatmak vaciptir. Çünkü burada neddi lazım gündeme gelmiştir. Yani harfi metten sonra şeddeli bir harf oluştuğu için ne olmuştur? Dört elif miktarı çekmek vaciptir. Yine neddi lazım kelime-i muhafese'de el-ame misalinde olduğu gibi ne olmuştur gene? Dört elif miktarı çekmek vaciptir. Elif namı sabat tasim misalinde olduğu gibi burada da dört elif miktarı çekmek nedir vaciptir kardeşlerim evet. Bugün inşallah bununla İktifa edelim kardeşlerim Rabbim izin verirse Yarın inşallah meddi arız Yine çekme olarak meddiliyim Ve e, Şeklinde ne yapacağız inşallah e, Rabbim izin verirse Devam edeceğiz Ve sallallahu ala nebiyyine muhammedin Ve ala anihi aleyküm